Sabahlarına adam kesiyorlar. Ee, çok işiyoruz da ondan biraz, <gülüyor> ondan şey olduk biraz. Keşke yok hocam nereden çıkartıyorsun ya? Yok böyle şey tamam bu efendim hoş geldiniz sütümüzden. Bu sütüde hoş hoş gelmedim valla. Bu stüdyoda insan bir ateş yakar ya. Yani normal. Mağara devrinde bile radyoculuk bu şartlarda yapılmıyordu be. Ya bir de bu mevsimde böyle bir soğuk ne ne ne Shong sürekli oynuyoruz <gülüyor> o yüzden de bir sandalyenin bütün tıkırtıları duydum çok özür dilerim ya bu ne ya <gülüyor> sevgili diniciler çok zor şartlar altında çok mağdur durumdayız ya. Vallahi sıcak su torbasıyla geleceğim yarın ya. Şimdi şöyle bir durumumuz da var. İlerleyen dakikalarda da günün gazetelerinin sayfalarını çevirmemiz gerekiyor ama. E... Çevirecek ellerimi çıkaramıyorum ki şeyin içinden. Yani benim ellerimde. <gülüyor> Nerede olduğu malum. <gülüyor> Vücudumuzun <gülüyor> en sıcak bölgesi olan. Apış aramızda. <gülüyor> Vallahi ben üstüne oturayım dedim bir ara olmadı. Olmadı. Üstüne oturmak ayrı bir eziyet. E bu öyle olunca Şimdi ben şarkı çal <gülüyor> Altımda çok güzel şarkı var Şimdi çalamıyor de? E, eli çıkaramıyorum ki Sen evet. nasıl gazeteyi çevireceksin Ben onu bilmiyorum E vallahi doğru söylüyorsun ya Ben adam tutacağım ya Ne için Ne yapayım abi Bu tür işlerle uğraşsın Ne bileyim, Şuraya bir sı sıcak şey e Sırtımızı falan öfeler en azından ya Adamı da haybeye gazete çevirip Yenere yatıracak halimiz yok O kadar para vereceğiz O kadar para veriyoruz hakikaten bir, bir, Biraz iş yapsın Ya yani biraz iş yapsın Sevgili dinleyiciler Yazıklar olsun ...hiçbiriniz hatırlamadınız... ...yazıklar olsun size... ...aa doğru... ...ya doğrusu morusu yok... ...Fahir'e çok koydu sevgili çok, ...gerçekten... <gülüyor> ...bu da bana yani, kapak oldu... ...sabah sabah... E, ...ben bakıyorum yüzüne... ...bir neşeyle geldi radyoya... ...bir saat geçti... ...ben sana... ...yani bir yüzü giderek asılmaya başladı... ...gözümün önünde o dağ gibi adam... ...o dağ gibi Fahir... O daha 36 yaşına yeni girmiş. Bitirmiş. 36 yaşını yeni bitirmiş. Ha. Yani 36 yaşını bitireli daha 7-8 saat olmuş. Fahir derbeye başladı. Eriyor. Günden güne yani saatten saate, dakikadan dakikaya çıkıyor. Hı, hı, hı, hı. Ne oldu dedim Fahir? O hırıltılı sesiyle bana şunu diyebildi. Tepik yok dedi. Aramıyorlar dedim. Aramıyorlar. Tebrik Sevgili iziciler, şunları söyleyeyim bir kere herkese de pay. Koçi, bak Koçi'yi biliyorsunuz. Koçiye evet. çok teşekkür ediyorum. Çocukluk arkadaşım Mert'e çok teşekkür ediyorum. Utku Demirsoya. Pardon, özür dilerim. Çok Daha doğum günü saatiniz gelmeden hediyenizi veren bir burada bir. E Sıradan bir vatandaş ama özel bir insana dönüşen bir vatandaş yok bu ama dünya. Var var Utku Demirsoy. Yok Oktay Demirci. Ha, ay Ege Kayacan tabi ya inanılmaz adam ya. Günaydın efendim. Alo. E ben Alo. bu buyurun niye bağırdınız? E ben Yalın. Ben e Yalın. Fahir'le görüşmek istiyorum. Da. Buyurun Yalın Bey bağlayayım. E Nereden arıyorsunuz Yalın Bey? E Ankara'dan. Ankara'dan arıyorsunuz. Okul yolunda mısınız şu anda? Evet. Nerede okuyorsunuz Yalın Bey? OTTÜ ee, OTTÜ hangi bölüm? <gülüyor> Lise 1 mi? Ve hangi bölümü? Kaç Hayır. tane okul var ki OTTÜ'de? Baya bölüm var ya Bayağı mühendislik bölüm. mimarlık i̇lk, öğretim, i̇lk Kaçıncı sınıf? 3 3 bir saniye bağlıyorum Fahir Bey, telefonunuz var Kim arıyormuş abi? OTTÜ'den Otur, <gülüyor> Yalın OTTÜ'den Yalın Bey evet. Bağlıyım mı? yalancıyım nasılsın yav İyiyim Hatırladınız mı beni? Hatırladım. Bir zamanlar küçük bir ufacık yalın vardı. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. evet. Şimdi büyüdü. Üçüncü sınıf oldu. Nasılsınız Yalın Bey? İyiyim. Ee, Fahir abi. Senin doğum gününü kutlamak isterim. Çok teşekkür ederim yalıncım. Senin doğum günün ne zamandı? Benim doğum günüm geçti. 29 Ağustos'tu. Lanet olsun dostum. Haberim yoktu. Peki Yalın <gülüyor> bana hediye olarak bir şey almayı düşündü mü? Kuru kuru mu kutlayacaksın? Parasını vereceğim Fahir abiden. Ee, Biliyorum. Yani böyle mesela... Yani sen biraz kendinden bahsetti radyoda. Ben duyayım neler seviyormuştum. Ona göre bir şeyler evet. alacaksın. Evet yani. Yalıncım o kadar ince düşüncelisin ki. Umarım e, şu anda 9 yaşındasın tahmin ediyorum. Evet. 9 yaşındaki... E... Yalın'ı örnek o alması gereken pek çok insan olması gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Yalın çok sağ ol ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Umarım Mesela senin gibi komik de olmak istiyorum. Estağfurullah canım. Yalın <gülüyor> sana bir çift lafım var ama. Dostlarını, ne? arkadaşlarını çok iyi seç. Sonra bir gün 36-37 yaşına gelirsin. Ben nerede hata yaptım dersin. Ben nerede hata yaptım dersin. Etrafına <gülüyor> iyice bak, dikkatlice bak. Adamlarını iyi seç. Ben hata yaptım zamanında. Bugün bu noktadayım. Ama senin gibi birini kazandığım için de çok mutluyum Yalıncığım çok öpüyorum seni. Tamam. Sen Hadi iyi içeri. dersler yalın. Ha Hı. söyle. Ee, biraz e, duyamıyorum ben telefondan da. Aa, anladım anladım yalıncım. Kız arkadaşınız kız arkadaşın var mı diyalın? İki tane. İki tane. Evet. Bravo. E, bra Olur mu o, hiç öyle şey yalın? İki tane. E, Birbirlerinde haberleri var mı? Biz ikimiz de ee, yalın kız arkadaşıyız mı diyorlar yoksa? iki ikisi buluşmadılar ki öyle yani. Ya ikisi farklı sınıflardan mı? Mutlu yıllar. Çok teşekkür ederim. Niye <gülüyor> kalın, <gülüyor> kalın kapanıyor Çok Böylece teşekkürler. Yalın i̇yi dersler <gülüyor> sana da. Bay bay. Evet, bir pırıl pırıl delikanlı yetişiyor sevgili Yalın. Ey yavrum ey yalancım benim ya. Adamım benim ya. Şu anda içim rahat. Çünkü geleceğe daha e... geleceğe güvenle bakıyorum Yalın sayesinde. Şakal. <gülüyor> Günaydın efendim. Ha, evet bak, bir tebrik daha zannettim ama sadece... Çok zannedersin. Sesiyormuş. O da düğme bozuk. Bak o da yanıyor yanıyor duruyor. O öyle oluyor. Ondan sonra da Fahir Öğüncü'nün doğum günü kutlam. Yok yani şimdi ilk arayan e, 124. kişiye bir şeyler düşünüyoruz. yani. Burada tam da onun e, açıklamasını yaptım. Kotmont mu? Bir kotmont. Kışlık kotmont. İçi miflonlu. <gülüyor> Ve ee... Dünyanın en çirkin giyimi mi? <gülüyor> Şu anda sevgili dinleyiciler. Onunla çıkmış oh çok güzel sıcacık falan diyen dinleyicilerimizin kalbini kırdıysam özür dilerim ama. içi müflonlu kot montta olmasın artık. Olmasın ya. Yani. Olmasın varsın. Bir Harbi, hata yapıldı olundu efendim. Tek tebrikmiş. Tek tebrik telefonu. Tek tebrik ama bence binlerce tebriğe bedel sevgili yalanı şey. Çünkü ben yaşlanınca bana bakar. Bakar tabii. Bakar hayır bakar yalın sever Yılının en e, verimli olacağı dönem senin için ne anlamda evet. yani böyle yalıncım şunu bir koşu alet falan filan diyeceğin dönem ne zaman yalın 9 yaşında 25 yaşında desen 16 yıl sonra sen Aha. kaç yaşındasın 52, 52. 52. çökmüş bir adam Olur mu can, Neden zımba gibi? Biz? aslında zımba gibi olması gerekirken dostlarının ilgisizliği hayırsızlığı sırt çevirmesi yüzünden günden güne erimiş bir adam olacak. 2 Yani hatalar yaptık hepimiz hata hata insan için yani biz de bu hataları yapıyoruz. Öyle tebrik telefonu diye bakma. Benim de gözüm hep telefondaydı. Ben teşekkürlerimi yaparken e, sevgili Bora'ya da çok teşekkür ediyorum burada. Sabahın bu er vaktinde beni arayıp doğum günümü kutlayan bu değerli şahsiyete de. ne kadar güzel. Ne kadar güzel bir dost ki çok acı bugüne kadar Onca uyduruk arkadaşının ismini duydum. Oktay'dı efendim falan. Bir şeyler duydum senin ağzında ama bir kez olsun Bora'nın ismini duymamıştım. Ve sabah köründe seni arayan Bora oluyor. Ne o bahsettiğin Oktay ne bir başkası. Acı ama bir o kadar da gerçek. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın. Hoş geldin hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? Yayında şu anda? Yayındasınız. Yayındayız. On Air diyoruz. Buyurun. Hacı'nın yanında değilim de ben. Hiç önemli Araba'dan... değil. Arabadan çıktım ofiste geldim. Önemli olan radyonun yanında değil, Fahir'in yanında olmak hanımefendi. Evet, Fahir'e bir faydalı Fahir e bir mesajım olacaktı. Ben Tüçe ilk defa İngilizce öğretmeniyim. Bir saniye ben bağlayayım. Fahir, Merhaba. İngilizce öğretmeniniz <gülüyor> Tüçe Hanım. Çok severim öğretmeni. Tüçe öğretmenim, Tuğçe öğretmenim evet. merhabalar. Merhaba nasılsınız? Çok teşekkür ederim sesinizi duydum çok iyi oldu. Efendim Tuğçe'ciğim. Doğum gününüzü kutluyorum. Gerçekten. Arkadaşlarını seçemedin ama dinleyicilerini seçtin. Evet ya vallahi Tuğçe Hanım var ya evet. benim için e, çok ayrı bir anlamınız var artık bu noktadan evet. sonra. Umarım e, hayatımızın bundan sonrası çok daha farklı olacak. En Tabii azından ki. birbirimizi kazandık diye düşünüyorum. Tabii ki. Tabii ki şey her var. zaman her İngilizce zaman. Bir şey İngilizce bir şeyler söyler misiniz Kıskan, Tuğçe? Kıskanmasın Ege. Hiç kıskanmasın canım. O... İngilizce, bir, şey söyledim, İngilizce biraz bir şeyler söyler misiniz? sen İngilizce, İngilizce bir şey söyle ha, ben biraz İngilizce Dayı bir şey ne, happy birthday mi o kadar mı o kadar bugünlük bu kadar olsun have a nice day diyorum e, ben de thank you diyorum ya daha ne diyeyim bulunursun az önce çaldığınız şarkı çok güzeldi Friday I'm in love diyorum tamam diyorum ben de <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> Tuğçe Görüşürüz Hanım İyi dersler <gülüyor> size bye bye ya işte, evet, ya işte ya. Tuğçe Hanım sonuçta bir öğretmen Öğretmen insanlara öğretiyor, vefayı öğretiyor, dostluğu öğretiyor, karşılıksız vermeyi öğretiyor. Ne kadar güzel, ben çok duygulanıyorum böyle şeylerde ama... Yani i̇şte hep deriz ya, öğretmen hayatın her alanında öğretmen. İşte bak, saat kaç? Sekizi çeyrek geçiyor. Sekiz on dört, ben şey diye konuşabilirim. Biri öğretmen. Bütün gün belki bu işi yapacak ama işte öğretme fırsatı ele geçtiğinde... O güdü güdü, güdüsü, öğretme güdüsü bir anda devreye girdi ve... Ee, Tuğçe öğretmenimiz ne kadar güzel. Ankara'ya sevgiyi öğretti. Evet. Karşılıksız Sevmeyi sevgiyi öğretti. Ay ay ay, tüylerim diken diken. Vallahi diken diken ama soğuktan diken diken. Yanlış anlaşılmasın. Bak, Vallahi her bir e, zerrem ürperiyor. Ee, Şurada her telefon çalışın bir senin adına seviniyorum. Bir de ellerimi <gülüyor> <gülüyor> çıkarıp e, işlem yapacağım diye üzülüyorum. Hayır. Hiç üzülme geçim zaten bir topu alacağımız şey de bu kadar. Yani beklentimiz olmasın. Arayanlar sağ olsun. Aramayanlar onlar da sağ olsun. Belki de aramak isteyip de radyonun telefonunu bilmeyenler ya vardır. Bırak ne bilmeyecekler bilmem 38 senedir telefonumuz aynı ya. Beni böyle yaşlı yaşlı konuşturuyorsunuz ya. Ee, bir kenara yaşlı insan kenara atılıyor oraya günaydın efendim günaydın kimle görüşüyoruz efendim Aylin ben Aylin hanım hoş geldiniz neredesiniz şu anda ben şu anda evdeyim Evdesiniz. gerçekten Faire bağlıyım mı Çankaya civarında Çankaya bağlıyım mı bağlayın lütfen Faire Çankaya'dan Aylin ha Çankaya'dan Aylin hemen Güzel. bağla <Gülüyor> Aha, Aylin, Aylin cim doğum nasıl? gününü kutluyorum Çok iyi kalplisin Aylin ya çok teşekkür ee, ediyorum Ama ya. bak senden kötü durumda olanlar var Kimler onlar? Ben mesela Neden ki? E, benim de doğum günüm Bugün Aa. mü? Valla Aylin'cim vay devren benim ya kaç e, oldun? E, biraz daha büyük Bir, Ne kadar biraz daha büyük olabilir ki? <gülüyor> 42. 42. Evet. Hiç üzülme yalnız değilsin Aylin. <gülüyor> Az kaldı yetişeceğim sana. Vardı mı başka 42 olanlar da var. Vardır ya. muhakkak bir araştıracağız biz onları. 42'ler diye bir grup kurmayı düşünüyoruz. Tamam o zaman. Ee, bak yani seni arayanlar oluyor yine. Beni hiç daha aramadılar. Hiç önce. mi aramadılar? Maalesef. Ya siz de hata yaptınız değil mi Aylin Hanım ya? <gülüyor> Eşiniz meşiniz falan. Eşim, eşim de seyahatte daha henüz aramadım. Oho, Oho gece 12'yi geçerek araması lazım ki ilk arayan olacak. <gülüyor> ya. Ne, ne yani... seyahatiymiş bu, bu saatte? İş seyahatini? İş Ne, ya. Nerede pardon bu seyahat? İş seyahatinde insan kalkmaz mı bu saatte ya? Zonguldak'ta. Zonguldak'ta. <gülüyor> Zonguldak'ta. <gülüyor> Adamı Zonguldak'ı <gülüyor> tek başına gönderdiniz ve içiniz rahat ve sizi aramamasına rağmen hiçbir şüphe taşımıyor. <gülüyor> Bravo Aylin Hanım. Yok ben ona güveniyorum İsterseniz biz arayalım beyefendi. Olabilir Numarasını verir misiniz bu arada Ege biz arayalım onu da bir yayına bağlayalım Beyefendinin adı neydi? Atilla Atilla Bey'in bizden haberi var mı yoksa şey mi? Yani biz şimdi abuk subuk adamları olarak şey yapmasın E tabi can her sabah sizi dinleriz biz Ha iyi tamam o zaman şimdi Bir şey şimdi... derken mutlaka Tamam Atilla bey i... şey sizi şimdi yayından alacağız Ege numaranızı alsın Aha. Tamam sakın ayrılmayın bu arada Tamam ee, Bu arada Ege'cim ha Hay yaşa çok güzel numarasını alıyor. Sevgili Atilla Bey bir uyaralım. Aylin Hanım benim doğum günümü kutladığına göre en azından bir kocasını arayıp haber verelim ya. Sizin karınız radyolara çıkıyor böyle böyle çok mağdur durumda. Evliliğinizin bekası için e, bu durumun sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Olsun işte biz 25 Eylül'ler terazi borcunun insanları böyle birbirine sahip çıkacak. Aylina'nın Hanım bana sahip çıktı. Ben de Aylin Hanım'a sahip çıkacağım. O evliliği kurtaracağım Ege. Terazi burçları arasında böyle bir dayanışma var zaten. Hep duyardım. İlk defa kendi gözlerimle görmüş oldum. Ben derneği kurdum zaten. Teraziler Arası Dayanışma Derneği'ni kuruluş başkan e, sıfatıyla ilk olarak kurmuş oluyorum. Şimdi arıyor muyuz? Aylin Hanım da eş başkan olsun. Lütfen. Günaydın efendim. Efendim günaydın ben Bahadır. Bahadır, Bahadır hoş geldiniz. <gülüyor> Arabalar şimdi fail bana refahsız demesin diye. Sizi Arıyorum, bağlıyorum sizi... bir saniye. Hayri Vefa... Vefasız Bahadır aradı. <gülüyor> Ona şunu söyle Ege. Vefaymıştı. Meğersem İstanbul'da bitenmişti de. Olsun gene tamam. bir konuşun da. Bunu tamam. kendiniz söyleyin istersiniz Tamam pek. Tabii. Alo Bahadırcı merhaba. <gülüyor> Merhabalar yüzüme söyleyeyim Fahir Bey. <gülüyor> Ay olur mu? Bahadır ben seni ben seni severim. <gülüyor> çok seni severim. Yüzün mutlu yıllar diyorum. Çok... Ama bizim bir şey vardı arkadaşlar Klasik trafik olunca o, doğum günün bana geldiği gündür, üşümüz ayılmaz şarkıyı söyle. Onu bir söyler misin Bahadır bana doğum yok, günü Allah aşkına söyle canım, bir doğum günü kuru kuru kutlanır mı yok, Ayol? Yok, zaten en geçsiz aradınız. Ben gerekli altyapı çalışmasını da yaptım Bahadır Bey. de güzel geliyor, dinliyoruz efendim. Yok ağaçası olmaz, abi. olmaz yok, Bahadır. Bak vallahi yok. bir ah ederim bugün bütün ahlarım tutar, işlerin ters gider. Yok. <gülüyor> Yemin ediyorum bak işlerin ters gider. Allah korusun. Allah, ya Allah korusun. korusun diyorsun hemen söyle. Hadi i̇şte lütfen ya. Doğum günüm ne? bana geldi. Onu öyle melodisiyle de. bekliyorum. Hazırla bir gırtlağını temizle. <gülüyor> tamam. Bir o saniye. Doğum, doğum günüm bana <gülüyor> Öyle diyeyim size. Ya olmaz. Baştan baştan baştan baştan. baştan. Kapıdan Alsan. uğramış gibi oldu. Evet baştan. Evet o zaman. Son ki. Doğum üç. günüm bana Geldiğin gündü. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bekliyor sahibesi. sizi. Tamam. <gülüyor> Bekle geleceğim Bahadır. 15 tamam. yıldır. <gülüyor> tamam. Nice mutlu Radyoculukta türlü türlü, <gülüyor> türlü <gülüyor> garip şeyler tamam. yaptım ama herhalde en garibini az önce yapmışım. <gülüyor> Çok teşekkür. teşekkürler efendim. Görüşmek Saat üzere. Sağ Sağ olun. İyi günler. İyi Ay, Sağ olun. Sağ e, ya. Bahadır Cici Bey. Bahadır'dan bir coğrafya öğretmeni gibiydi. Neden? Vefanın İstanbul'a bir semt olmadığını öğretti. Bravo. Ege, paçavra gibi kenara atıyorlar. Hiç valla böyle yaşlanıyorsun insan. O hamamaktaya geliyor. Alo. Alo mu? Arayalım mı Atilla'yı? Atilla'yı arayalım. Şöyle bir güzellik yapalım. Ben de alo derken hani sana telefonu arayalım anlamında alo dedim. Ben de yayını alalım. Tü Sevgili dinleyiciler bir ilke daha, bir gariplik daha yapacağız. Şimdi e, Atilla Bey'i arayacağız. Atilla'cim günaydın. Aylin Hanım'dı değil mi? Ben Sen kendi ya. kendine konuşabileceksen istersen hiç aramayalım. Yok ben kendi kendine... Atilla'cim günaydın. Sen duygusalsın sen istersen ha. şey yapma. İslip adamım da. Çalıyor mu? Çalmıyor. Çalar. Atilla Bey telefonu kapatmış. Allah Allah çok enteresan hiç böyle şeyler yapmazdı. Atsana şey var. Keşke sorsaydık sabahları nasıl bir insandır diye. Basmasın küfrü şimdi. Yok canım küfür olur mu? Tanıma, tanıma şeysi yok. Alo. Alo. Alo. Ha, günaydın Atilla Bey. Ee, merhabalar. Radyo OTTU'dan arıyoruz. Biz Ege ile Fahir. Nasılsınız? İyiyim canım. Nasılsınız? Biz siz... Atilla Bey. Yani merak ettik sizi. Zonguldak nasıl? Evet Zonguldak Zonguldak'ta olduğunuzu biliyoruz. Yoksa size nasıl ulaşacaktık? Gayet rahat bir şekilde ulaştık. Atilla Bey, evet. e, bugünün tarihini biliyor musunuz? Biliyorum. Nedir bugünün tarihi? 25 Eylül. 25 Eylül. Bugün e, evet. nasıl bir gün? Zonguldak'ta hava nasıl? Güzel değil mi? Güzel, fena değil. Fena Afiyet. değil. Peki bu güzel günü bu e, daha, daha da anlamlı işte. kılacak bir şey yok mu sizce? Sizin hayatınızda önemli. Bugün eşimin yaş günü onla ilgili evet. Evet. evet ama yani saat sekiz buçuk neredeyse eşinin hüngür hüngür ağlayarak radyoya aradı. Öyle mi? Atil, öyle. Atilla beni aramıyor diye. Vallahi bu saate kadar ne kimse arayacağım? aramamış Atilla Bey. Valla gerçekten biz de çok üzüldük. Çünkü bugün benim doğum günüm aynı zamanda. Evet. Ee, evet. Beni de aramadınız zaten ama ben tabii öncelik Aylin Hanım'ın netice itibariyle yani. O, ne arayacağım. Daha biraz erken diye Yok Yo, erken olur mu? Aylin Hanım valla şey gibi e, sinirleri bozulmuş geceden beri. 6.30'dan beri ayaktayım Atilla Bey. Yalnız şimdi e, biz sonuçta sizin imdadınıza yetiştik. Şöyle şık bir jest yapma şansınız var. E, doğum günüm bana geldiğin gündür şarkısını... Belki e, biraz mırıldanarak ya, hiç, hiç şarkı söyleyemem. Hiç Anladım. mi? Hiç şarkı söylem ben ararım eşimi söylerim ona. Buradan söyleyin ama. Ama burada şu anda dinliyor aslında. Hatta bağlayamıyoruz ama. E... Şimdi hiç söyleyecek durumdayım çünkü kalabalık yerdeyim oteldeyim. Ha tamam. İşimi arar söylerim. Tamam. Teşekkürler efendim. Teşekkür, ben teşekkür. Tebrik ederim. ediyoruz sizi de eşinizi de. İyi günler. iyi günler hoşça kalın saniye kalabalık bir yerdeyim dedi otelde falan bana da bir... kalabalık Aa, olacak yani. Yani bana da çok mantıklı yani umarız yani. Yani. Yani. Yani. eli boş dönmez Zonguldak'tan bir pişmaniye falan bir taş ocağı bir kömür parçası mesela Yani. kara o... elmas diyerek o kara elması at normal adam gibi bir elmasla gelse bile Ufak o da kalıyor yani kocaman kömür de demiyor tabi ki veya ...sağlam bir mangal kömürünü de ben şey yaparım. Her elmas zaman. gibi görürüm yani. Ve ben var. o zaman e, Atile Bey'i gördüğüm zaman... ...şeyi söylemek istiyorum e, Atile Bey. Elmas nerede? <gülüyor> Onu dediğiniz zaman... <gülüyor> Bey'in yüzü... ...ya da bunu e, Aylin Hanım yapsın ya. <gülüyor> elmas nerede? E, hey yavrum hey. Hey gidi hey. Yine de hey hey Eee Fahir Efendim canım Dostun düşmanın da az önce belli oldu Olma mı ya Olma mı Ege Ama bugün bize ne kazandırdı Atilla Bey gibi Pırlanta gibi bir, bir insan kazandırdı Bir insan kazandırdı doğru Günaydın efendim, efendim. Günaydın. Günaydın Kimle görüşüyoruz Savaş Savaş Bey hoş geldiniz Hoş bulduk Fahir'i bağlayayım mı Fa Fahir'i bağlayın yaş günlüğü kutlayalım Benim de oğlum yaş günlüğünden özellikle bugün Aa, aradım. Ne bu? Terazi Burcu'nun e, ünlülerinin geçidi mi? <gülüyor> bu sene bir şeydir ya. 25 Eylül bereketli bir gündür yani. Evet. Yani eşim de zaten doğum sürecinde hepsini dinleyerek e, Barış'ı büyüttü karnında. O... Bari adını Fahir falan koysaydınız ya. ben. Niye? Savaş Barış yapmış baba oğul evet, arasında. yani. Ha, Savaş Barış. Güzel bir espri yakalamışsınız. Çünkü Savaş'la Fahir arasında bir espri yok yani. <gülüyor> Do doğru. Eşinizin Ama adı, adı neydi kardeşi Savaş kardeşi Bey? Kardeşimiz oldu. Kardeşinin ismini Meriç koyduk. O da Girdi bugün. Bence Tolstoy koysaydınız. Valla yaşlar. Bak Fahir şimdi sana iyi yaşlar diliyor. Çok teşekkür Hiç ediyorum. Çok unutmuyoruz senin yaş gününü. Ni Niyeyse yani. Niyese, değil mi? Niyese. <gülüyor> Eşinizin adı neydi? Elif. Elif, Elif hanım. Elif Savaş Ferhat ikili siz. Elif Savaş Ferhat. Barış. Barış ve Meriç dörtlüsü olduk sonra. Aylin <gülüyor> Fahir diyorum ben de. Ne kadar güzel. Çok teşekkür, teşekkür ederim bağları. Çok, Çok teşekkür. teşekkür o kadar iyi kalpisiniz ki beni yalnız bırakmadınız. <gülüyor> Ama tabi bir taraftan da sizin de 25 Eylül bağlantınız var. O da önemli yani. Ben evet. de sizi yalnız bırakmıyorum. Ben de Melek yavrunuzun doğum gününü kutlarım. Teşekkür oh, ederim. Doğum günüm sana geldiğim gündür. Ben o şarkının melodisine bilmiyorum. Ben de da. hiç bilmiyorum aslında. Siz evet. biliyor musunuz Savaş Bey? E, maalesef. Biliyorsunuz? Hayır bilmiyorum. Aa çok büyük eksiklik. Neyse onu bir bilen dinleyicimizden öğrenelim de onu tam anlamıyla, layıkıyla bir söylesin bize. Tamam Barış da güzel. Red Hat Çelik Pepper sever. İsterseniz güzel bir parça çalabilir. Tamam Red Hat Çelik. Şey çok teşekkür ederiz <gülüyor> efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. günler Hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler doğum günüm bana... Ne gün? Doğum günüm doğum bana günü hangi geldin. güne denk gelmişti? Bana... bana geldiğin güne denk gelmişti. Adlı e, şarkıyı <gülüyor> hatırlıyorsanız bir, bir, bir öğretinler sesine yani. güvenen müzik bilgisine güvenen 210 30 30 şu reklamların hemen ardından da bize bir ders verirse çok sevinicez. Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın Gençliğinde her zaman, her an yanında olan birisi vardı. Düştüğün anda elini tutan, sana doğruyu yanlışı öğreten. Annem mi? Annen değil. Hmm. Ama bir anne şefkatiyle yaklaşan bir hanımefendi. Hmm. Ee, Nur mu yoksa? Evet, Nur Hanım attığımızda. aydın. Ay. Nur Hanım. Ben de Terazi Burcu'yum. Ay ne mutlu Çızı oldum. Şunu yarın benim doğum günüm ama öncelikle ben senin doğum gününü kutlamak istedim. Ay Nur Hanım o kadar incesiniz ki böyle bir incelik böyle bir zarafet size çok yakışıyor. Aa teşekkür ederim bu sizin anlayışınız. Mutlu yaşlar diliyorum. Size Ay. de şimdiden diliyoruz aynısı Nur Hanım. Nur Hanım teşekkür peki şey biliyor musunuz doğum günüm? Sana gel, bana geldiğin gündür. Bilmiyorum, zaten e, öyle bir yeteneğim de yok. Yapmayın benim Nuran'ım ya, çok onu, güzel olacaktı. Onu öğretecek dinleyicimiz var, hattımızda bekliyor olabilir. Çok teşekkürler Nuran'ım. Peki ben de teşekkür ediyorum mutluluktayım. Mutlu tamam, ne? yarın arayacağım. Yani şimdiden kutluyorum, yarında e, umarız ararız, e, şey yaparız, e, bir şekil yaparız artık Nuran'ımın da çünkü tam bir Ankara'nın e, asil kadını diye geçer Nuran'ın. Doğrudur ama. Yani. Zaten gösterdi de Zerafetim timsali Günaydın efendim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Deniz ben. Deniz hanım hoş geldiniz. Bağlayayım hoş mı Fahire? Evet lütfen. Ay <gülüyor> Denizci merhaba canım nasılsın? Merhaba. Acil bu seninle çok konuşmak istiyorum ve doğum gününe <gülüyor> kısmetmiş bugün. Valla ya kısmet ya valla ne yapıyorsun görüşmeyle nasılsın? mi canım? Benim trafik beyim şimdi. Bugün senin doğum günün olduğunu öğrendim. Ee, zaten biliyordum falan. Şey. Evet, evet evet zaten biliyordum. Hiç, hiç evet, aklımdan çıkmıştım. Söylemek için aradım o zaman. İnanılmazsın. <gülüyor> Deniz'cim var ya işte Deniz'i Deniz yapan benim için ayrı bir anlamı var Deniz'in. Ben çünkü bizi İzmir çocuğuyuz severiz Deniz'i. Deniz söyleyecek misin bize? Ee, söyleyeceğim ama sesim çok detone. O hiç Konuşturma önemli değil canım ya. Ol, ol, çünkü biz Gırıltıdan çıkan değil, gönülden çıkan sesi duyuyoruz Deniz. Tamam. O da hiçbir zaman detonasyon olmuyor. Yalnız arabadasın galiba. Camları kapatabilir misin? Evet, Camlarım kapalı. Kapalı mı? Evet. Bir yerde delik var çünkü <gülüyor> gürültüsü olduğu gibi geliyor. Bize. Dinliyoruz bugün efendim. Tamam başlıyorum. Doğum günün bana geldin gündür. Gönlümdeki özlem ateşi söndür ağlayan gözlerim seninle güldü. ben doğdum dolu şimdi mutluyum. <gülüyor> Çok güzel. Ya biz, biz teknik bir şey yaptık da bir daha alabilir miyiz onun tam randımanını? O kadar güzel söyledin ki yemin ediyorum detonam. Ben hayatımda bu şarkıyı daha ilk kez dinliyorum gerçi de. Abi, şey, Cengiz Kürdo'nunun mu bu? E, Ferdi benim mi? Vatpa olarak benim. Aslında benim doğum günü şarkısı olarak söylemek istediğim şey daha farklı bir şarkıydı ama siz. Bu daha güzel olacak hiç merak etme bir daha Gerçekten? dinleyelim. Ama evet. çok umutlu en tamam. Tekrar başlıyorum. Tamam. Doğum günün bana geldiğin gündür, gönlümdeki özlem ateşi söndür. Ağlayan gözlerim seninle güldü, ben doldum, şimdi mutluyum çok güzel gerçekten de. Fahir de doğdu doğalı. Neredeyse. Ya ben yeni toparladın. Yeni toparladın. <gülüyor> Valla yeni toparladı. Daha. Yani gerçekten yeni toparladım. 36 senede anca toparladık. <gülüyor> Deniz'ciğim <gülüyor> çok sağ ol ya. Çok teşekkür ederim. Ee, diğer şarkımı çok kısa söyleyebilir miyim acaba? Hadi çok kısa söyle. Hadi. <gülüyor> tamam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. <gülüyor> Çok teşekkür <gülüyor> ederiz efendim görüşmek üzere yolculuğuna. Bu arada ben de seraz burcu'um e, Belli zaten ya. Değil mi? mi? Asalyetinden belli. Denizciğim teşekkür, teşekkür ediyorum sana. Bye. Ay çok yani ben de e, sonuçta hani böyle biraz eğlence programı yaptığımız için hiç bilmiyorum ama birazdan yani ben daha fazla dayanamayacağım. Duygulanıyorum çünkü sonuçta ben de duygularıyla yaşayan bir Bu insan. arada bizi Faruk Bey aradı. Faruk Bey de e, eşi eşiyle değil de herhalde kız arkadaşıyla Başak'la o zaman tanışmış. Başa arayabilir misiniz dedi. <gülüyor> <gülüyor> çok mu ona öyle bir jest yapayım dedi. Onu günaydın efendim. Ya, günaydın merhabalar Faruk Bey hayırında 10'unu kutluyorum. Aa, Faruk Bey Faruk işte Bey adınızın üstüne geldi. Faruk Bey hoş geldiniz. Başak Hanım hadisesi değil mi? Evet. evet. Sizin e, resmi bir ilişkiniz mi var yoksa Tabii şu anda hala evliyiz. ile yıllık evliyiz. Ha, legal platforma taşıdınız yani. Başmıştık. Evet. Ha, tamam. Ama şu an tatilde. Ben Nerede? Araştır çalışıyorum Didim'de. Didim'de mi? Yazlıkta falan mı? O... <Gülüyor> evet, evet. Çünkü şey... Didim yazlıklar diye. Ben Didim'i sadece yazlık var diye biliyorum. Aynen Yalnız aynen. bir garip durum yok mu Faruk Bey? Yani daha birinci yılda ayrı ayrı tatiller falan başlamış. Valla işte ne yapalım iş hayatı ekmeşler. Ya Çok böyle iş hayatı <gülüyor> olur mu canım? Yani. <gülüyor> ne işle uğraşıyor Başak Hanım? Başak şey, Gazi Üniversitesi'nde akademisyen. Ha. Akademik dünyada tabii okullar evet. yeni açıldı falan. Biraz, evet. e, dersi, ilk Biz dersler biraz boş geçirelim bu, diye. Uğrattılar birazcık. Peki o zaman bir şey yapalım ya biz de bir e, arayacağız tamam. başı arayacağız hiç e, endişeniz olmasın. Ama tatildeki insanı da 8.30'da aramayalım ya. Evet yok ya. Yok, uyandırdım beni onu. <gülüyor> Uyandırdınız mı? Senin bir takım adamlar arayacak diye mi uyandırdın? <gülüyor> yok hayır haberi yok. Ama ondan Ama haberi yok. sizi sıkı dinler yani her sabah. Basmasın küfürü sonra. Ağzı bozuk yok, mudur hayır. Başak Hanım'ın? Asla. Asla. Hiç bir az... senedir hiç küfür duymadınız mı Başak ağzında? Yok. En duyduğunuz en kötü laf neydi? Lanet olsun Faruk falan tipi bir şey mi? Yoksa Allah belanı versin Faruk diye falan bir şeyler duydunuz mu hiç öyle şeyler? İnanın onları bile söylemedi. Hiç mi? <gülüyor> hayır. <gülüyor> onları bile dediniz daha ne söylesin ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Faruk siz ne işle uğraşıyordunuz? <gülüyor> ben doktorum. Kadın Gerçekten. Yani siz de mi gazidesiniz? Yok ben Bayındır hastaneyim. Siz Bayındır'dasınız. Tamam ha? Faruk Bey arayacağız. Hiç merak etmeyin. Tamam, i̇çiniz rahat olsun. Faruk Bey bir şey söyleyeyim. soracağım. Ee, bir yıllık evliymişsiniz De çocuk var yok, mı planı? Yok, köpeğimiz var. E kadın doğum uzmanı olunca? Ha yok bir tane şey var işte. Eee kızımız var ama köpek. Gold. Kız gold. Kız gold. Golden Girls Golden Girl, evet. Çok teşekkür ediyoruz, görüşmek üzere. Nasıl arayacağız? Numarasını aldım ben Hanım'ın buraya yazdık herhalde, değil mi? Üstelik aklımıza bile nakşettik arayalım Hanım'ı da. Eğer hani alacağımız başka kimse yoksa. Var çünkü senin için sürpriz bir bağlantım daha var. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Serhan ben. Demin şarkıyı söyledi. Ha Serhan Bey, bir de sizden dinleyeyim. Şimdi şey Cengiz Kuru şarkısı mıydı? sanırım Cengiz Kurtoğlu'ydu ama Deniz Hanım harcadı beni ya. Hani e olur mu canım sizin sizin üzerine kat ya. Ya, Ama ya. siz tam halıcı reklamı girdiğinde arayacaktınız. Onu denk getiremedik. Ama edilemedim. Serhan Bey orada Deniz Hanım <gülüyor> hep biri birthday <gülüyor> to you, hep biri birthday <gülüyor> to you diyerek zaten. zaten... Beni har harcayan no happy birthday to you. O eklo bir şarkı ile belki geçebilirdim ama onun üzerine bir şey yapmam pek. Biz bir de ya. esas e, yorumu çünkü bunun bir erkek Değil sesinden mi? olması <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Hele ki ve sizin sen... gibi böyle bir ses. <gülüyor> <gülüyor> bir erkeğin fayra bunu söylemesi de zaten daha güzel bence <gülüyor> o yüzden bir de sizden alalım buyurun <gülüyor> doğum günün bana geldiğin gündür içimdeki özlem ateşi söndür ağlayan gözlerim seninle güldü son sayı hatırlayamadım ben doğdum doğalım, doğdu. doğdu. şimdi mutlu. mutluyum Çok evet, teşekkür yani. ediyoruz efendim Görüşmek ben üzere Ben teşekkür ederim İyi günler diliyorum Serhan'ım çok teşekkür ederim Serhan'ım diyorum artık Çünkü e, diğer Serhan'lardan da ayrılsın istiyorum Serhan Bey Nereden nereye Dragon Ball Radyosu olduk ya <gülüyor> Bir Cengiz Kurtoğlu Bir, bir Ümit Sen Dinleyeme Bir Ferdi Özbeyen olmadıktan sonra Hazırda şarkının orijinali olan varsa Bilgisayarını bilgisayarını bir arayıp dinlese ya bizi Vallahi dinleriz. Yani özgün yorumlar tabii çok güzel de ee, bir de orijinali dinleseydi Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi beyefendi tam alamadık sesinizi ama bilgisayarı sesini kısar mısınız lütfen? Nasıl biliyoruz ama bilgisayardan dinlediğinizi? Ciğerinizi okuruz ya. Ciğerinizi Kimle görüşüyoruz? Emre. Emre bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Ee, bir restoranımız var Kızılay'da orada çalışıyoruz şu anda. Yoldayken dinledim radyom yoktu Hemen bilgisayardan girip internetten ulaştım Kaç kişilik restoran Emre Bey? 30 civarı 30 kişi. Zaten e, 30 nezih konuk için bir özel şey arıyorduk Bir o <gülüyor> bilgisayarı yiyecek, isterseniz daha güzel olacak Tamam olur O çünkü nasıl olduğu gibi yayıda Bir de bizim eski konuşmalar olduğu için O çünkü o yapıldı bitti <gülüyor> <gülüyor> Yalnız birazdan oradan şey gelecek Ne gelecek? Eee Serkan Bey'in e şarkısı gelecek. Bir daha dinlesem dinlesemeydik acaba. Aldım sanırım az önce. Aldınız mı? Aldı evet, aldı. aldı aldı, aldı Serkan Bey'den aldık. Peki efendim dinliyoruz sizi buyurun. E, doğum günün bana <gülüyor> geldiğiniz günümüz Bu muydu? Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Seziyorsunuz zamandır dinliyorum. Çok da seviyorum. E, estağfurullah efendim. O sizin güzel görüşünüz. E, baktığınız yer güzel. O yüzden belki de çok teşekkür ediyorum. Bu taş plaktan günümüze gibi oldu arkadaki çıtırtılarla. <gülüyor> Vallahi, yeşil çamdan çıkma gibi oldu. Vallahi billahi. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. E, nazik davetiniz için de inşallah diyoruz. Efendim ne daveti? Her, her zaman bekleriz ama gider ayak söylenmez ki her zaman bekleriz. Uğurladık ama e, orijinal Cengiz Kurdoğlu dinleyeceğiz diye. O umutlu. Çünkü telefonlar bildiğiniz gibi yani iyi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Selvi. Selvi Mutlu Hanım yıllar. bağlıyorum Faire. Mutlu yıllar Fahir'ciğim, hemşerim. E, ay Adanalı kardeşim <gülüyor> benim ya. Toprik işte. Toprik topriği radyoda bile buluyor. Ya, ya, ya. Nice şalgamlı, kebaplı, güzel yılların olsun. Ya çok teşekkür ediyorum Selvi'cim ya. <gülüyor> Vallahi senin doğum günün ne zamandı? Geçti geçti. Hem ben çok yaşlıyım senden. Ya olabilir canım ne olacak? Hangimiz yaşlı değiliz ki? Ruhunuz yeter bize <gülüyor> Selvi Hanım. Ama bayramda bütün Adanalılar adına Adana'nın keyfini çıkarıp Ankara'ya geldim. Elinize kolunuza sağlık diyorum <gülüyor> o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Vallahi Canlı güzel yılların olsun. Çok teşekkür ediyorum Selva Hanım. Yani o kadar zarif, hakikaten Adana'nın medarıfta, Çukurova'nın asilzadesi diye geçer. Böyle tabii can. Yani derler, pamuk evet. gibi bir insan. Evet, yüreği bir pamuk. Yüreği pamuk gibi. <gülüyor> Ve eminim pamuklar içinde yetiştirilmiş, o yüzden böyle asil, bize benzemiyor, <gülüyor> <Evet>. örselenmemiş. <gülüyor> pamuk tarlalarında koşarak büyüdüm. Bayağı var mı tarlanız? <gülüyor> Yok. Hadi ya hepsini sattınız mı? Çünkü doğum günde hediyesi olarak fayrın üstüne yapsaydınız. <gülüyor> hakikaten hoş bir hareket olurdu. İnşallah yakın zamanda bir pamuk tüccarı beni istemeye gelecek. O zaman yarısı senin olsun. Ay, çok Yaş kaçtı. Salve Hanım. Hanımefendi. <gülüyor> 41. 41 bir paket pamukla makyaj <gülüyor> pamuğuyla gelsene bence şey yapın iyiymiş beyefendi ya tam tarlayı ne yapacağız zaten şehir hayatı o kadar var. pamuk zaten hepimize fazla ya bir paket pamuk baya gidiyor <gülüyor> benim hesaplarıma göre vallahi Selvi hanım teşekkür ediyorum size çok sağ olun efendim hoşça kalın. Iyi olsun. sağ olun hoşçakalın hoşça kalın. Selvi hanım da en şık hareketlerden birini yaptı Adana kartını masaya koydu evet ya onun da çok yani benim nazarımda ayrı yeri var yani sonuçta Kök, kökenlerini. Evet. Köklü. Beni topraktan yakaladı ya. Böyle savrulan bir yaprak değilsin. Toprağa, yerine bağlısın. vurgulamış oldu. Ne kadar teşekkür etsen hakkını ödeyemez. Ö ödenir mi ya Selvi Hanım'ın hakkı? Artık bir şeyler ya yapacaksın ya. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Zeynep en. Zeynep Hanım ses güzel mi? Ay çok kötü de çok güzel bir şarkım var ya. Yapma ya. <gülüyor> Nasıl bir şey? Dinleyin, buyurun. Bu da doğum günü şarkısı. Bir de yağmur olsaydı havada çok süper olacak da sesim çok kötü. Yok yok, şahane. Bence Ama çok ben bir tatlı bir hüzün. <gülüyor> suratımı kapatmayın da ben burada kendi kendime söyleyeyim. Yok mu öyle şey <gülüyor> ya. Bizde öyle bir nezaketsizlik hiç gördünüz mü? Öyle kaba saba adamlar değiliz biz. Tamam. Ya kaba saba olmasanız da bir tavır sınırınız vardır herhalde. Yok size açık kart veriyoruz. <gülüyor> yani açık çek veriyoruz hatta. Ya hiç böyle arttı değildir şarkı söyleme konusunda ama şarkı çok güzel olduğu için söyleyeceğim dayanamadım. Tamam bekliyoruz hazır mısınız? Evet şarkımın kimden olduğunu söyleyeyim mi? Besle ve güfte olarak mı söyleyeceksiniz? Hayır. Evet. Önce bilgi verin. Bilgi verin tabii veriyorum. canım tabii. <gülüyor> Küçük Ceylan'dan. Küçük Ceylan. Evet. <gülüyor> Fatih <gülüyor> Yengiz Kurdoğlu'nun sınırlarında Zorladı radyosu Ya çok güzel oldu bence i̇şte evet bak, ya. Dinleyiciler sonuçta Nasıl bir radyo istediklerine kendileri karar veriyor Evet abicim Ve zaman içinde dönüşüyor radyo <gülüyor> Yolunu buluyor Buyurun efendim çok teşekkürler Küçük tamam. ceylan açılama <gülüyor> Söyleyorum inşallah Bir de yağmur olsaydı havada şarkı tadından Yenmeyecekti de Tamam yağmur yaparız biz efekt yaparız <gülüyor> Tamam, tamam. Yağmurlu bir gündür Doğdun anamdan gökler ağlıyordu sen doğdun diye. Doğarken günahkar olur mu insan? Ömrüne Biçilen bu cezaniye. Beja doğarken günahkar olur mu dan bir daha. Anın. Orada çünkü sesiniz <gülüyor> çok tatlı oldu. <gülüyor> Yok bir daha yapamayacağım. Çok eee hayatımda Herhalde <gülüyor> daha fazla heyecanlanamazdım. Şarkının orijinal kendi adını dedi. Şarkının orijinalini bilmiyorum kuzenim söylüyordu. Kuzenim de böyle bir ya Kimden Öyle. olduğunu öğrenmişsiniz ama bakıyorum kim söylüyor Yok. ya bu? <gülüyor> Söylemişti kimden olduğunu da. Kuzenim şimdi sınıf öğretmeni Okuma bayramlarında şey <gülüyor> e, çocuklara İsmailiye Karş şarkıları söyletiyor. <gülüyor> yani böyle bir öğretmen oldu. Bir gün eğitimin sorunlarını konuştu. <gülüyor> Onu aracı olsak da yayınımıza alsak. Vallaha. Bana ee, sınıflarında yani... küçük çocuklar böyle dövürlerine vura vura <gülüyor> aney aney diye bağırıyorlardı Ama düşününce Küçük Ceylan işte ya Tabi canım yani sonuçta onlardan biri İşte Bambi yani Küçük Ceylan Dediğin Bambi'dir <gülüyor> Çok teşekkürler efendim görüşmek ben üzere teşekkür ederim, Hoşçakalın Hayır, kusura bakma yani e, şimdi yayını da şahsi şeyine çevirdim. Bizim de reklam falan girmemiz gerekiyor. Aa, tamam. o onlar da şahsi reklamlar. Bana ben... firmaların gönderdiği şahsıma <gülüyor> özel reklamlar sağ olsunlar. Reklam tebrikleri. Reklam tebriklerini alalım. Bir e, iki üç dakikalık şeyimiz oluyor hava durumu falan dinleyeceğiz. O sırada dinleyicilerimizden biri artık vakitte e, oturdu yani dokuzluya mesai başlayacak. insanlar bilgisayarların başına geçmişlerdir. Şu Cengiz Kurdoğlu'nun şarkısını bize temiz bir hattan güzel güzel dinletebilir Doğum günüm, doğum günüm. Bana geldiğin gündür lütfen onu rica edeceğiz ya. Bir ricacı olacağız sizden. biz Bizahmet. <gülüyor> Paraları bozuk alalım hocam lütfen. Günaydın. Günaydın Günaydın Günaydın günay ay ay, dın, dın, dın. Günay, ay, ay Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler 25 Eylül 2009 Cuma sabahında haftanın son iş günü sabahında sizlerle birlikte saat ona kadar beraber olacağız. Bu arada gerçekten de çok şık hareketlerden bir gerçekleşecek bir dinleyicimiz e, birazdan Faire bir armağan şarkısı çalacak e, özel bir dinleyici olduğunu zannediyorum. Yani çok özel. Very very e, special. E, special. Spekial diye güzel bir ona şey takacağım. Güzel. Bu arada çok güzel iki şarkı öğrendik. Yani birini öğrendik, birini hatırladık. Evet birisi doğum günüm bana geldiğin gündür. Bir di, bir digeri de yağmurlu bir günde doğdun gökler ağladı. Vay yadım vay. Günaydın, Günaydın efendim. Günaydın. Ben Bahadır. Bahadır Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar doğum gününü kutluyoruz. Sabah biraz e, kulak kirliliği verdik çevreye. Kusura bak. Estağfurullah olur mu Bahadır'cığım? Yani ne demek ya? Benim için o yani <gülüyor> seslerin en güzeliydi o. <gülüyor> Şimdi yalnız şarkıyı Bülent Hanım'dan dinledik. Yani onunla buluşması da, evet Bülent Hanım'dan oldu. Onu size dinletmek istiyorum eğer şehir sabrınız varsa. Elbette. Yani bizim içimiz de çok rahat. Onu da teknik olarak şarkıyı biz çalmamış oluyoruz ya kimse de bir şey diyemez. E doğru çok otomatik olur. <gülüyor> Hazırlırsanız çalıyorum o zaman Tabii ki dinliyoruz. Devam belki oldu. Bahadır Bey nakarata geçebilir miyiz? <gülüyor> ne ses var be Bahadır Bey'den? <gülüyor> Yürekten okuyor namışladım. Nakarat geliyor ya. Yok. Hasret diyor bir şey diyor. Ha geliyor Gel. Birlikte çakmaklara gaz Hep beraber gün Bana Geldiğin düğündür çok teşekkür ediyoruz Bahadır Bey Gerçekten de çok duygulandırdınız bizi Bahadır Bey coştu gitti Bahadır Bey valla o da kendine zarar vermesinden korkuyorum ben Bahadır Bey Ama... Çünkü belli bir dozajı açtığın zaman insanın kendine zarar veresi gelir bu şarkıda ve nasıl bir radyo bak. Yok yani. Orada. yani doğum günün bana Bülent Ortaçgil'in bütün külliyatı çıktı ama Bülent Ersoy'u arıyoruz. Yok. Yok. Böyle radyoculuk olmaz. Bu değil radyoculuk. Bu radyoculuk bu değil, bu değil gerçekten bu değil. Bir de Ceylan'dan şarkının orijinalini dinleseydik. Vallahi ne süper olurdu. Ceylan'dan ne var? <gülüyor> Bizde <gülüyor> Ceylan'dan. Ceylan yazdığımız zaman bilgisayarımızda ne çıkıyor? Ee, bakın stüdyo bilgisayarımızda Pötü Ceylan yazıyor. Pötü Ceylan. Yok. yok Böyle bir dosyaya rastlanamadı Ne kadar <gülüyor> acı radyoculuk Ayşe. adına utanç verici bir Rezalet. gün Rezalet Skandal skandal skandal Sağa sola arşivimizde hava atmaya çok iyi biliyoruz Ama Ceylan'dan adını bilmediğimiz şarkıyı aradığımızda Yok Hadi, e, yaptığına şantaj denir böyle aşka montaj denir de yok Büyük eksiklik Ege Yani e, ben anlayamıyorum yani bu bilgisayarlarla kim ilgileniyor ve kimler bu şarkıları koymuyor ben onlara bir çift lafım var. Ve 15 senedir yayıncılık yaptığınızı zannediyoruz. Bu yayıncılık Hayır, değil. Hayır çok acı ama biz galiba kendimizi aldatıyoruz. ellerim düşünmese çıkarıp alkışlayacağım da çok soğuk. O yüzden e, bulundukları yerde mevkide kalmalarını... E ısrarla devam ettireceğim. O apış arasındaki ellerin beni alkışladığını hissediyorum. Gönlümden. Ben şimdi biraz istersen şey yapayım da orada pıyt pıyt diye ses çıkıyor. Ee, alkışlar kadar olabilir. Yani onu kafanda artık belli noktaya getir. Egeciğim ya şeyi arasak, Başak Hanım'ı arasak. Başak Hanım mı? Başak Hanım'ı arayalım. Didim'den Başak. Tamam onu arayalım. Çünkü o zaman. Faruk benim, bana bir jest yaptı. Benim jestle jestle cevap vermem lazım. jeste jestle, jestle cevap vermek şanınızdandır. Ama Biz de hiçbir şeyin altında kalmayız yani onu da bilelim. Yarın öbür gün bugün doğum günümü kutlayan herkesin bir küçük şeyi olur yani. Bir durumu olur. Bir, bir şey durumu olur. olur. Orada bir yaralı parmağı bir pansuman bir tedavi artık duruma göre neredeysek ona göre bir şeyler yaparız. Fail benim biliyorsun sesim o kadar e, güzel değil ama ben de doğum günü olarak senin için bir şey ayarladım. Şarkı tipi bir şey bir mi? Şarkı evet. Çok sevinirim ya. Evet. Bu saatin son şarkısı olsun önümüzdeki saatte de Başak Hanım'dan tebrikleri almaya devam ederiz. Biliyor musun Almanya'da cezaevinde kaldığın yıllarda evet. bir acı, vardı. Evet. acı yıllar vardı o acı dönem Aa, ee, kim? devamlı fanilalar geliyordu üstelik fanilalar ve çikolatalar geliyordu Fanilalar çikolatadan... ve Alman çikolataları geliyordu Alman çikolatasından ilk, ilk çamaşırımı o zaman giymiştim Termal fanilalar ve Termal... çikolata don <gülüyor> Çikolata don ilk donum o zamandı Kimdi o dinleyicimiz Tabii ki ya çikolatadan don deyince Deniz yani kim olabilir Deniz Hanım günaydın Günaydın. Günaydın Deniz'ciğim nasılsın ya? Gerzen Kirşen'de durumlar nasıl? Muhteşem. <gülüyor> Hava nasıl şu anda? Burada ya bayağı benim, üşüyoruz. Benim de ellerim çok soğuk. Bacaklarımın arasına koydum uçukmak için. Ee, <gülüyor> Biz onu öyle demiyoruz ama. <gülüyor> i̇şte anca ben mukabel dedim. <gülüyor> ben genç <gülüyor> kız olarak genç kızlarda apış yoktu. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> ee, hanımefendi... Bir şarkı söylemek istemişsiniz Fahire o evet, hapishane fayre, günlerinden sonra. Evet Fahire ithasen doğum günlük sonuç için bir şarkı söylemek istedim. Buyurun dinliyoruz. Nakaratına mı gittiğimi direkt hepsini söyleyeyim mi? Vallahi nasıl güveniyorsanız sesinize siz karar verin. Bence süper sesi var yani. Bence. Ha bu da şey benim etrafımdan uzaklaşma demek oluyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ne kadar çok acı da... Ne kadar çok ayrılık karanfil mateme durdu ben bir daha uçamaz oldum. İyi ki aşk var dünyada, iki aşk var dünyada, doğum günü. Pardon biraz daha şeyler için çok heyecanlıyım. Olur, olur o kadar olur o Doğum günün olsun. Oğlum. hayat senin iyi şanslar. Biz de işte elimizden o geçti yıllar. ...o kadar yeter mi? Fahir'i yine e, hapishane yıllarına döndürdü. Evet ya ben e şu an... Ama işte ne yaparsak yapalım ancak hapishaneye yatıyorlar. Dünyayı değiştiremek <gülüyor> için olmuyor çok... Aa sevgili Deniz ha. Belki dünyayı değiştiremediniz ama birinin dünyasını değiştirdiniz bu sabah Deniz Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Ya kusura Aa, ne demek Çok ya? Ne oğlum. demek? Vallahi ben var ya şu anda tüylerim diken diken ama tamamen soğuktan <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşça kalın. Bu İyi arada da yiyoruz stüdyoda. Sağ olsun Selin'le. Orhan Orhan olarak... verdiği doğum günü pastaları. Ben ağzıma atamadım bir türlü Daha iyi yemek girişimine bile bulunamadım O koca pastalar Geride kaldı kutlu Ve bugün bir tane küçük parmak çikolatayla Doğum günü kutluyorsun Nereden, nereden? nereden nereye Koca koca pastalardan Büyük partilerden Şölenlerden işte geldiğimiz nokta ortada. Ama işte o partilerde de telefon edip de bir şarkı söyleyen var mıydı? <gülüyor> Maalesef. Onlar hep göz boyamaydı. Evet evet galiba gerçek dostlarımı buluyorum bugün. Bir parça çikolata ve bir güzel şarkıydı tek ihtiyacım olan. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz ben miyim Uğur Aydın Alo, bir ben kaldım bile ben <gülüyor> Uğur Aydın dershaneleri geldi hoş Fahir, geldin o, Yok, son abi. nefesinde bile hala sizi soruyordu Uğur aradın <gülüyor> mı diyordu O değil o değil o değil ya ben bir direnemadıydım Unuttunuz dedim hatırladım Ya unutmaz olur mu ya, ya Uğur Aydın dershaneleri değil, değil be, misiniz Uğur Bey Uğur Bey Tam onu bulmuşken kaybettik Kere kaybettik Uğur'u kaybettik <gülüyor> Her şey çok güzel gidiyordu. Her Harika şey... bir doğum günü partisiydi. Ta ki uğuru kaybettiğimiz ana kadar. Seni hiç unutmayacağız Uğur. Hep yani, kalbimizde. Kötü bir gölge düştü yani. Şu anda kötü bir gölge düştü. Serin mi gölge düştü ve tüylerimiz diken diken. Geç, uzun gel. ve çabuk kaybettim Fire. Benim anladığım kadarıyla. Bir şey söyleyeyim mi Ege? Geç buldum, çabuk kaybettim. Geç buldum, çabuk kaybettim. Günaydın efendim. Geldim, geldim. Ah, hoş geldin Uğur. Bari bir anda seni kaybettik zannettik ama kaybettiğimiz anda teninden bulduk. Çok geçirdim vallahi. Çok üzüldüm hemen ama şarftım şey çevirmeyi fenevaktım aradım tekrar. Bu buraya gelmenize katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum Fahir Bey'e. <gülüyor> yani portakal ağacını sulayan, evet. o portakal manava getiren herkese yani ben... Teşekkürlerimi iletiyorum Sizin sayenizde Uğur Bey, biraz ben, sizin de Ben Sadece var. seyirciydim, sadece dinleyiciydim, başka bir şey basit bir dinleyicinizim çok... Onun çok çok ötesinde. Çok sevindim Fahir Bey'in doğum günü olduğuna bugün, doğduğuna bugün çok sevindim. Çok, çok sevindim. sağ ol Uğur Bey, gerçekten de duygulandırdınız bizi. De, de, bir de şey dediniz ya, hani, e, e, ya bizi e, onun da ne, neydi güzel bir şey dediniz. O da etkili oldu ama ya, yani şimdi deryenlerin not falan alıyorsanız, yarın bir gün işiniz düşerse bak. Tahir Bey kardeşim biz aramıştık doğum gününü kutlamıştık şirinlik yapmıştık gibi ha, tabii canım, ben hepsini abi. not ediyorum hem de yüreğime not ediyorum ha, tamam, tamam. yani bir daha çıkmamak üzere o isimler e, hepsinin ismini vücuduma dövme yaptıracağım yani şimdi kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> çok hoşuna gitti <gülüyor> Uğur Aydın seni de yaptıracağım istediğin bir bölge varsa söyleyebilirsin yok herhangi bir satım <gülüyor> <olan düşününün gülüyor> seni en özel bölgeye yaptıracağım Uğur Aydın <gülüyor> bunlara karşın herhangi bir satır <gülüyor> diyor düz satır diyor yani böyle hani i̇şte o <gülüyor> e, <be, gülüyor> diye görünüp de sonra açılınca Uğur Aydın falan olan bir yer Ya ya yani. ya ya baştan ay. Uğur Aydın olsun. Ba Uğur. Çok teşekkürler. <gülüyor> e, UA yazsanız da yeter yani ustalar. Çok teşekkürler. <gülüyor> tamam. Zaten biz UA yazacağız. Gören Ua. Turks Çok if I good fingers are. Ay sevgili Uğur. Evet bizi korkuttu önce <gülüyor> Baya bir korktuk Sonra da baya bir sevindik Ay Yani valla bugün Doğum günün kutlu olsun Sen de hemen yeni şarkı şey yapıyorsun Tabii. Eski şarkıyı doğum bir Doğum günün gitti. bana geldiğin gündür Gel de biraz Beni güldür müydü neydi 50 defa dinledik ya belki. 50 defa dinledim de o coşkuyla tüylerim zaten diken diken ellerin yeri malum yani bir de dövme yaptıracağım onun vücudumda boş nokta kalsın istemiyorum o kadar dinleyiciye ihtiyacımız var işte puntoyu da söylüyorum 26 puntoyla yazdırıyorum italik veya komik senslerle yazdırayım komik sens çünkü o hoş olabilir komik <gülüyor> sens <gülüyor> hocam ne tip bir şey düşünüyorsunuz komik sens 26 bold ne diyorsun? <gülüyor> çok çok şık olacak falan. Yalnız isim konusunda en sevdiğim bu isimlerin bende çok ayrı yerleri var. Ya ama hani şaka falan diye gerçekten e, vücudumun her yerine kazıyabilsem. Yalnız gerçekten bu sabah arayan dinleyicilerimizi hepsinin gönüllerine gönüllerimize yazdık. Ellerine kollarına sağlık. Ellerimizi kullanamadığınız için <gülüyor> ki soğuk yüzünden maalesef gönüllere yazmak durumundayız. Biraz Biz biraz istersen... başka hanımı arayalım ya. Başak Hanım'ı da başak aradan Hanım çıkaralım ya. Başak Hanım, Başak, başak Hanım. Hanım. doğum günü müydü bugün? Başak Hanım Faruk Bey ile tanıştığı gündür. Ha, doğum başak günü. Başak Hanım'ın geldiği, günü. geldiği şey Doğum gününüz kutlu olsun diyelim. Tamam, Nereden hayırdır falan derse doğum gününüz Faruk'a gittiğiniz gündür diye. Süper. Faruk'un size geldiği gün değil miydi? <gülüyor> tamam vallahi bildi. süper tamam Hazır. Sevgi dinleyiciler Gaziden kadın doğum uzmanı Faruk. Ha, Gaziden değil e, Bayındır Hastanesi'nden e, Faruk Bey'in e, son derece e, nizi eşi Başak Hanım'ı arıyoruz şu anda Başak Hanım Didim'de Bir e, yazlıkta şu anda Özel bir yazlık i̇şte Özel bir yazlık ismini veremiyoruz Sen o gazeteyi ver bana Berç bana. Berkız. umarız doğru çevirdik. Evet çalın. Yani ellerinizde biraz yanlış yazmış olabilirsiniz. Başak Hanım değil mi? Hı hı. Tanımadık numarayı açmıyor ilk Bu da herhalde Faruk Bey'in yüreğine selin. Alo. Alo. Başak Hanım. Evet. Ee, Başak Hanım doğum gününüz kutlu olsun. Ee, yanlış aradınız. Yok yanlış hı. aramadık. Ee, Faruk ile siz 25 Eylül'de tanışmamış mıydınız? Evet. E, doğum gününüzde e, Faruk, Faruk Bey ile tanıştığınız gün oluyor otomatikman Biz Radyo 2'dan arıyoruz sizi Modern Sabahlardan e, Ege Fahir <gülüyor> Nasıl dedim? Çok güzel Ne oldu bir şaşkınlık yaşadınız bakıyoruz <gülüyor> Evet bir şaşkınlık yaşadım Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum Ya olur mu ya Faruk Bey ile siz ne zaman tanışmıştınız Hatırlıyor musunuz? Evet bugün tanışmıştık 4 bugün yıl önce bugün 4 yıl önce bugün <gülüyor> Ve e son bir yılda da evlisiniz ve e, evet. ve siz bakıyorum Didim'de yazlıkta e, Efil Efil tatilinizi gerçekleştirirken e, Faruk Bey burada hastanelerde kadın doğumla mücadelesine devam ediyor. Bugün ne, <gülüyor> ne yapmalı? Ona iletmek istediğiniz bir mesaj var mı sizi dinliyordur büyük ihtimalle Başak Hanım. <gülüyor> kolay ee, gelsin ona iyi çalışmalar Ah olur mu siz çok akademik bir cevap verdiniz A yani, yani. yanında bir de Alemany vardı Faruk Bey'in siz tanıyor musunuz bilmiyorum da bayağı kibirli bir kadın da <gülüyor> zaten devamlı yanında kadınlar var yapacağım bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> 24 saat kadınlar arıyorlar ben buluyorum yani e, şey Faruk Bey bize çok güzel bir şarkı söyledi Faruk'un doğum günü bugün o. aynı zamanda bu arada evet bugün de benim doğum, doğum günüm böyle Aa, sizin doğum doğum de doğum gününüz kutlu olsun. olsun Faruk Bey arayıp bizi benim de doğum günüm bugün sayılır. Ve çünkü... size bir şarkı armağan etti onu söyleyeceğiz size. Faruk Bey'in adına lütfen evet. kabul edin bunu. <gülüyor> ee, hazır mısınız? Evet hazırım. Ee, hediyeniz geliyor. Doğum günüm bana geldin gündür. <gülüyor> <gülüyor> ben doğdum dolu. şimdi mutluyum. Ya bunu armağan etti size. Umarım kabul edersiniz. Ço son derece yürekten onu bir de Faruk'tan dinleseydiniz gerçekten tüyleriniz diken diken olurdu. Alev Hanım da güzel söylüyor. Zaten Alev Hanım şarkıcıymış Evet mi? galiba şey gece şeydi işte o şarkıcı bir, şarkı, bir kasinoda bana... söylüyormuş. Faruk Bey'le de orada tanışmış. Orada sanırım. evet tanışmışlar. <gülüyor> şey. Ama nasıl bir de biraz galiba alkol almışlar. Abi nasıl gül Allah gül. Yani <gülüyor> valla öyle. Evet işte. Ee, o zaman size kolaylıklar diliyoruz. <gülüyor> kolaylıklar, iyi şanslar diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi tatiller, iyi tatiller, Ne kadar gerçekten de modern bir çift. Evet, yani bir olur, bir şey olur falan filan. Ama adamın mesleği gereği yani. Tabii kadınlar ki. arıyor diyor, ne yapsın diyor. Kadınlar yani. diyor, eşime diyor bayılıyor diyor, bayili <gülüyor> di. Yani Başak Hanım'daki bu medeni cesaret, çünkü kendine güvenen kadın. Her her anda. Her daim erken. kadın. <gülüyor> Yapardım her daim Pilic. Ee, evet gerçekten. Ee, o zaman isterseniz çok özel bir şarkı gelecek. Doğru. Ya bir de şeyi vardı. Hani bir dinleyicimiz de Red Hat Chili Peppers pek sever. Melek yavrumuz diyordu. Onu çalalım Onu da çalalım ya. redat Ne California Ne çalacağız hocam? Ne çalalım? Işte Eğer Rockplay mı çalalım? Ne çalalım hocam? Ben çok güzel bir tane seçeyim mi? Ama güzel seç. Aa, en güzelini seçeceğim. Şu sabah saatlerinde en çok yakışanı seçeceğim. En birinci redaç parçası geliyor şimdi. Ona göre herkes hazırlıklarını yapsın. Son 2 3 Dur 4, dur, dur, dur dur dur dur. 5. Bir dakika bir arıyorum ya çok... Arıyoruz canım. En güzelini bulmaya çalışıyoruz. Elimizde bir Hadi sürü Hadi gel en, en güzel dediğin zaten her zaman en bilineni değil midir? Evet. Yani mi? günaydın günaydın günaydın night. Radyo Tünesi'nin ıspalarına sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 25 Eylül 2009 Cuma sabahındayız ve artık tebrikleri bir tarafa bırakalım. Bırakalım yalnız birileri niye bana dur demiyor zamanla niye uyarmıyorsunuz abi. Bir dinleyicimiz aradı bana bir şeyi hatırlattı ve ben de hatırladım net bir şekilde. Neymiş? Abi 28 Mayıs 2009 günü benim ettiğim laf doğum günümde arayan herkese turşu armağan edeceğim diye bir laf etmişim. <gülüyor> onu dövmeye çevirmiş. Yani çevirin. şimdi edilmemiş bir laf olduğunu söylemek zor. Muhakkak edilmiştir bu laf. Valla çok ben bana, bana da... Kukun şimdi... bu... <gülüyor> <gülüyor> turşuya bağlandı onu. <gülüyor> o günün artık aleti, ruhiyesi içinde turşuya bağlanılmıştı. Tahmin ediyorum bir cuma günüydü ve e, e, e, evet turşu değil mi? Ben gideyim de bir çubuk turşu festivali falan. Yani o kadar da şey değil ya. Gidersin bir tane büyük turşu, bir kavanoz turşu alırsın. Hayır. Şurada radyonun önünde masamız var zaten. Turşucu falan. Bize şey alalım, poşet alalım. Ha, ben turşu de şey, suyu. en iyisi sirkeden alır. Yok limonla olur diye orada da tartışırız. Turşu suyu ver, öyle bir kokteyl yapalım. Herkes Bak. böyle, yani oturma şeyi olmasın küçük bistrolar olsun. Herkes <gülüyor> yerinde poşet içinde turşu suyunu pipetten içsin. Bir taraftan da sohbet etsin. Valla eskiden bakkallarda şey satılıyordu ya naylon poşet içerisinde turşu. Evet işte onu yapalım yani, diyor. Yani, on, on, ondan şey yapalım. Bakkallardan mı alıyordunuz? Bak sokağa gelmiyor muydu turşucu? Egeciğim biz öyle şey ortamlarda büyümedik ya. Siz nasıl bir ortam kuruttunuz? Kendinizde? Yani ben hayatta sokağa çıkmanın bir tek turşucu geldiğinde sokağa çıkıyordum. Naylon <gülüyor> içinde turşumu alıp eve dönüp var mı giyip 7 yaşında turşu suyu mu? ne kadar sağlıksız bir şey ya. Şimdi çocukları diyorlar ya hani şekerli gıdalarla besleniyorlar falan filan obezite mobezite. Biz de bize turşu, turşu suyu içtik ya yani içtiği şey Benim içtim turşu, turşu üst üste eklesen boğaza ikinci bir boğazı şey yaparsın yani akar akıtırsın yani orada. Akar gider. Akar gider. Oy oy Egeciğim ya bir yaş daha çoğaldık bugün yine. Ee, şey mi yapacağız ne yapacağız şimdi gazeteye mi geçeceğiz yani bu mu yani olay konsept bunun üstüne mi kurulu Hayır, coşku, bitti mi yani bir yere kadar bu coşku sana. bir yere kadar mı yani sana şöyle söyleyeyim 9,5 saat 36 yıl artı 9,5 saattir ee, bir tecrüben var ee, ben o zaman şey yapayım sana güzel şık zarif hareketlerle devam edeyim ee, bir tanesi ıssız adam ee, pardon ya işsiz adam özür dilerim. <gülüyor> işsiz adam 1400 yıllık hazine buldu. Ne hazinesi buldu? Anglo-Sakson. Anglo-Sakson hazinesini buldu. Ee, ve de şahane e, 1500 parçadan oluşan mükemmel bir set. ve söyleyeyim her bir şeysi var. 5 parasızken. Ne e, anglo saxon hazinesi yani... Bir takım insanlar bunu hazine diye görmüşler mi? Ya işte. o zaman şey mi? Adet miymiş işte ne bileyim e, şu şu şu bir çiftlik pijama ondan sonra e, kol saati falan bir paketin içine koyulur ve gömülür diye bir şey mi? Eksiksiz Anglosakson hazinesi dedikleri nedir yani? Yani 7. yüzyıldan kalma şimdi yedinci ben 7. Yüzyıl. yüzyılın adetleri biliyorsun öyle gömme üstüne yani. Doğru. E, ne gömdüler? Yani, bu ne zaman? Gö ne gömdük be? Yani o zaman da şey diyorlarmış yani şimdi e, mesela şeylerin, derilerin bir adeti vardır. Mesela yemek yerken yarısını yere dökerler. Mesela çok uzak, hakkı. E, toprak ananın hakkıdır derler. Anglo-Saksa onlardaki adetti 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ne kazandıysan yarısını gömeceksin. Toprak ananın hakkı diye. Gelecek nesillerin hakkı. E, i̇şte onlar tabii. Kim bilir belki de o hazineyi bulan adamın büyük büyük büyük dedesiydi bu. Belki de. Belki de. Yani sonuçta bir faydası oluyor. Bu araştırmak için yeterince parası <gülüyor> ve zamanı olduğunu düşünüyorum artık bayağı bir zengin oldu kendisi. Bayağı dediğim bayağı bayağı iyi. 1 milyon euro kadar. 1 milyon ee, euro. Mu? Evet, 1 milyon euro. A, çok bir şey değilmiş ya Bir ko koca hazine. Süper loto bile daha fazla. Hakikaten. Yani bu dediğin 2 milyon lira eder. Koca dünyada hazine aramak mı yoksa Süper Loto süper oynamak loto mı? Süper Loto tutturmak mı istatistiksel olarak daha olası? Hmm, şöyle bakayım. Bir hesaplama yapıyorum şu anda. Zihinsel faaliyetlerim hat safhada. ...şöyle söyleyeyim, süper loto daha mümkün. Daha mümkün. Daha mümkün. Gerçekten daha mümkün. Ee, ne diyelim, eline koluna sağlık... ...hayırlısı olsun. Yani Böylece onu, biraz onu tebrik daha... edelim, biz esas onu gömenleri... ...tebrik edelim ki günümüze böyle bir... E, ...tam anlamıyla hazine... ...bırakmışlar. Yani bu biraz da şeyleri... ...desteklemek adına güzel. Bu Amatörce hazine aramakla uğraşan... E, ...gençlere... E, ...ya da işte... E, insanlara bir şey artık esin kaynağı olsun. Onlar da daha çok kalsınlar. Her yeri kalsınlar. buldukları. Yani tabii her yeri kalsınlar dedim tabii öyle şey yapma. Fırçayla. Türkiye'de evet hazine bulursan Turizm Bakanlığı değerlendiriyormuş. Hmm. Şey, yani tarihi hazine dediğin zaten bir noktadan sonra tarihi eser oluyor ya. Yüzde hmm. otuzu bulanılmış. Hadi ya. Yani yüzde otuzu herhalde şey vermiyorlardır. Yüz sikke bulunduğunda otuz sikke vermiyorlardır da. Parasını. parasını veriyorlardır büyük ihtimalle. Böyle bir şey genç hazinecilere yani artık okullar açıldı tabii bir şey değil de mesela ben şimdiki aklım olsa 15 yaşında enerjiyi nereye kanalize edemeyeceğim dönemlerde yazın elime bir kazma kürek alırdım. Sağ solu kazardım. Ben de sana eline koluna sağlık egecim derdim. Kim bilir neler neler bulurdu. Neler Burası. neler? Neler neler? Ege neler neler? Ee, şimdi ben Doktor Öz'den bahsedeceğim. Sağlık reçeteleriyle Amerika'yı kasıp kavuran e, Türk doktor Mehmet Öz e, en büyük sağlık dergilerinden bir tanesine 25 maddelik olmazsa olmazlar listesini verdi ve bunlar da yayınlandı. Ben Madde 1. Madde bir. E, gülümseyin. Gülümseyin. Gülümseyin. Neden? Gülmek yalnızca stresi, tansiyonu düşürmez. Sosyal ilişkileri de güçlen. Tamam, bunu biliyoruz doktorcum. Peki, e... Yerli yersiz gülümseyin evet. ama. Yani adam suratınıza tükürür diye gülümseyin. Çünkü bir insan bir, birinin yüzüne tükürdüyse ortada bir stres olur. Evet, ne evet. oluyor bu kadar hakarete hak edeceğim ne yaptım falan diye insan e, strese girer. Ama gülümsersen onu aşarsın. Hı, hı, yüzüme tükürdü hı, hı, diye. Devam ediyorum canım. Ee, sifonu çekmeden önce bakın. Ben bakıyorum zaten. Yani herkes bir baksın şöyle bir göz ucuyla baksın. Yani yeri geliyor insan. Bunu ben, ben. mi yaptım diyorsun? Evet. Kendin de gurur duyabileceğin bir iki iğrenç dakika. Ee, şöyle diyor doktoruz. Aynı kendi laflarıyla söylüyorum. Tuvaletten hemen sifonu çekerek çıkmayın. Çıkardıklarınıza bir bakın. S şeklinde ise sorun yok. Fakat... Şöyle şöyle iki parçaysa o zaman sorun var. Eğliyle mi yap? <gülüyor> şöyle şöyle iki parçaysa sorun var demiş. Ona bir mümkün mertebe bir dikkat edelim demiş. S ee, şey... şey şeklinde mi bırakmaya çalışacağız? Ha, bele, bele, bele bele. O zaman demek ki hafif hafif böyle kımıldayacağız. Dolana dolana dolana dolana orada artık küçük tatlı bir kalça hareketiyle bunu sağlayabilirsiniz. Hı -hı. Hem de spor olur. Evet o da hem belinizdeki fazla yağlardan kurtulmuş olursunuz. Yoga kursuna gidin diyor doktoruz. Ee, yoga yapın. Zaten ee, yoga kursunda ben bir kere e, gitmiştim yani beklemek için gitmiştim bir yere tuvaleti girdim bir baktım hakikaten SS SS herkes bırakmış standart bir de onlarda standart da bir yani de. o hale getiriyor standart çünkü e, adeta izin, yazı kursu gibi insanlar yani. şey diyor ya bir günümüz bir günümüzü tutmuyor yoga ile her gününüz e, her gününüzü <gülüyor> orada belgeli yani. zaten e, tabi orada kayıt bir, altına alıyorsun yani o belgeyi de veriyorlar standartlara uygundur diye e, yani standartın milim... sesi gibi düşün ev tabi standartın sesi çok güzel söyledin e, daha çok şey yapın demiş e, Sevişin demiş açık konuşuyorum demiş daha çok sevişin. Ee, o yüzden e, mümkün mertebe sevişmek sizi e, 50 yaşındaki bir erken yılda en az 700 kez yapması lazım. Genç görünmesini ve stresini alır demiş. Streslendiniz ne En yaptın? az 700 kez mi? Yılda. Yılda 700 ise hesabıma 5 sen günde iki günde defa. Iki, günde 2 defa. Bu adam 50 yaşındaki adam başka <gülüyor> ne iş yapacak? <gülüyor> ne demek? Yani mesela sabah işe gitti. <gülüyor> Hop. Öğle tatili verirdi. İlla öğle tatil demek ama yemek yiyelim şöyle yağlı yağlı yedin. Streslendi. Ne yapacaksın? Bir gülümseyeceksin. Bir gülümseyeceksin. Yoga kursuna gideceksin. Bir 15 dakika yoga'ını yapacaksın. Döneceksin orada bir sevişeceksin. Hop çıktın. Devam edin. Akşam işten çıktın. Yorgun hava erdi, evine, evine geldin. Bir tuvalete se, git. S se, çiz. seni çizdin. Rahatladın. Ama yetti mi? Kesti mi seni? Kesmedi. Kesmez. Ne yapacaksın? Hop. Hop. Bir daha güzel bir sevişmeni yapacaksın. Ondan sonra hoppa yatak. Yatağı. Cumburlop yatak Ondan sonra kontrol edin demiş e, Toşbilleri kontrol edin demiş Sık sık kontrol edin demiş Yolda yürürken özellikle <gülüyor> demiş Yani o da Sağdan sola soldan sağa soldan Anarak devamlı kontrol altında tutun demiş Evet kontrol edin Çünkü kontrolü elden bırakmaya gelmez Hayır, Ben sokakta görüyorum kendine hakim insanlar var Kontrol her zaman ellerinde Kontrolü bir an bile bırakmıyorlar O ne? çok önemli yani Geri çok... geliyor yani elinin cebine sokuyor. Kontrol ettiğini anlamadan gizli gizli kontrol ediyor. O çok önemli. Yani kontrol zaten uzmanlar şey diyor. Kontrol, kontrol, das kontrol. Kontrolsüz toşbil toşbil değildir diyorlar. Ee, yani ona bir dikkat etsinler diyor. Ondan sonra da... E... <gülüyor> bir, bir atasözümüzü daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen. Bakarsan, bana bakmazsan daha olur. <gülüyor> Bunlar güzel diyor. İşte yani ee, şey yapın diyor. Ne diyor? Ben sana söyleyeyim. Baba baba ba. Bir sürü şeyler sende. Renkli beslenin diyor. Renkli bes. Çok renkli. Mesela. O ellerle o, o kontrol ettiğiniz pis pis ellerinizle renkli renkli beslenin mi diyor. E, Tabi güneşin tüm turuncuları, e, engin denizlerin tüm mavilikleri sizinle olsun demiş doktoru. Yani ne, ne biçim konuşuyorsun Engin denizin mavi. Denizden bana çıkan mavi bir şey söyle. Mavi mi? alet dışında <gülüyor> Ma mavi bir don mayo pardon <gülüyor> denizden mavi bir şey çıkmaz mayo mı mayo çıkar abicim ya adamlar mayosunu düşürüyor yani oluyor böyle şeyler yaşanıyor Olmuyor yani. mu? Oluyor. Oluyor. Olmuyor mu? Oluyor. O, bu En son bir bomba şeyi var onu vereyim ben sana Doktor Öze işte dans et falan filan Spor yap Hede hede hede hede diye devam eden bir sürü şeyler Yeşil çay demiş normal çay değil de Daha ziyade yeşil çay için demiş İçiniz kıyılsın şöyle bir yani En sıkıcı içeceği en sıkıcı bir Yeşil çaya dönüm. bir şey banılmaz Simit yiyemezsin yanında Gevrek yiyemezsin bir şey yapamazsın Haz vermez haz her şeyden önemlisi haz vermez. Rengi yok yeşil çay dedikleri çayın kendisi yeşil de o Çıkardasın fincana koyduğun mi? zaman hiç alakası yok çirkin sarı böyle şey açık. Bununla çay. ilgili bir şey var zaten. Su katılmış çay gibi. Aynen öyle fincanın etrafı yeşil diye bir güzel Türkümüz var bunu e, yeşil eleştiren ya. e, yani fincanınız yani yeşil. Fincanın etrafı yeşil içi iğrenç. içi iğrenç evet. getiren bir e, mesaj. İngiltere'nin hon hon filması var. Don, don yapıyorlar bunlar. Hı hı. Solaklar için don yanmışlar. <gülüyor> ben de ilk başta bir şaşırdım. Allah Allah dedim ya farklı mı oluyor falan. Ya, çok fark ediyor falan demiş film sahibi. Nasıl ya falan. Ferak et demiş. <gülüyor> fark baş ağrısı, ağrısı. Baş ağrısı falan. Ya demişler olur mu öyle şey? Gerçekten de başarırız. Olur mu olmaz mıdır derken hop diye bir indirmiş ve tartışma bitmiş. Tartışma Hayır yani şey yapıyormuş ya bu baksırlarda önde düğmeli bir yer var ya. Evet. Önde düğmeli yer dediğim o düğmeli hani düğü düğü düğmeli dü düğmeli, düğmeli diye de güzel bir türküsü var onun biliyorsunuz. Ee, düğme teknolojisine hayranlık besleyen e, o düğmenin solaklar tarafından rahat açılması. Yani şimdi mesela sağdan sola kapanıyor da e, solaklar zorlanıyormuş. Evet, yani şey gibi ya kadın gömleklerinin düğmelerinin yeri değişik. Aynen mesela. aynen aynen. Aynen Aynen öyle yapacaklarmış. Ee, böylelikle 20 dolarla 35 dolar arası İngiltere satış fiyatının dolar olması da bana biraz manidar geldi. Ya kraliçeye karşı bir gıcıklık yapmaya çalışıyorlar. Kendilerince. Kendilerince. Kendilerince kendi ya Prens çalsa bir laf sokuyorlar falan. Artık o önümüzdeki günlerde ortaya çıkar. Donumuzda hayırlı olsun, uğurlu olsun. Hepimize bol güzel e, kazançlı bol, günler diler. <gülüyor> bol kazançlı günler. <gülüyor> modern sabahlar bol kazançlı günler diler Ne kadar güzel. Ya biz gibi. böyle güzel temennilerle başlasak ya. Hiç temenni yok programında. Pro modern sabahlar devam ediyor, devam ediyor. Kardeş bir temenni de bulmuyoruz. Ya, ya vallahi billahi Ya bu ne ya? Rezillik ha. Diz boy. Günaydın. Good night, I, I, I, I, I, I, I,